Alp Ula Gayle Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Biraz gerçekten sporla başlayabiliriz. Belki teniste beklenmedik bir sonuç alındı değil mi? Geçen hafta sonuna dönersek aynen öyle. Avustralya açık yılın ilk Slam'iydi ve Erkeklerde herkes, işte Djokovic, Nadal hatta belki bu turnuvada biraz yükseliş gösteren Federer derken erkeklerde turnuvayı Federer'in vatandaşı Wawrinka kazandı. Herhalde turnuv öncesi pek kimsenin beklemediği bir şeydi. Hatta Wawrinka'nın kendisi bile muhtemelen böyle bir şey tahmin etmiyordu. Böyle bir başarı. Yani zaten maç sonrası verdiği ya da maçın ertesi günü verdiği röportajlarda da bunu görüyoruz. Yani 28 yaşında. Kariyerin ilk Slam finalini oynadı ve kazandı. Ertesi gün açıklanan dünya sıralamasında da ilk kez Federer'in önüne geçti. Bayağı yükseldi tabii. Dünya klasmanında 3'e kadar yükseldi. Federer 8'e düştü ve İstitçinin bir numarası oldu. Yani bunu sormuşlar. Yok diyor. Yani her zaman <gülüyor> Federer bir numara. <gülüyor> Burada kazanmak çok bir şey değiştirmez demiş. Büyük bir tevazu içinde. Maçta ilginç oldu tabii o bir ara sinirlendi. ikinci sette Nadal sakatlık molası alıp soyunma odasına gitti. Ve hakeme sebebini sordu Wawrinka haklı olarak. Hakem de bilmiyorum deyince bir münakaşa yaşandı. O belki bir maçın kırılmağın olabilirdi. Yani teniste çünkü bu moral bozukluğu, bir an konsantrasyon kaybı çok sık olan şeyler. Takım sporlarından bilhassa çok farklı. Yani bir maçı çok rahat önde götüren oyuncunun... ...kadın ya da erkek... ...bir anda kopup... ...konsantrasyonu dağılabiliyor değil evet, mi? Evet yani hepsi olabilir. Orada <gülüyor> sinirlendi bir de... ...konsantrasyonun dışında ama... ...o seti aldı. Arada bir set vermesine rağmen... ...üç bir yandı Nadal'ı. Dört sete Tabii Nadal zaten... turnuva başından beri... ...elindeki işte nasırlardan... ...patlamış nasırdan çekmişti. Burada bir de... ...işte bel sakatlığı da herhalde... ...sonra korktuğu sedavi yaptırdı çünkü... Belindeki sakatlık da e, Aleyhine oldu ve Beklenmedik bir ilgi al yani maç öncesi Çünkü yarı finalde Federer'i çok zor e, Çok rahat yenmişti Biz cuma günü o yarı final maç öncesi konuşmuştuk Hatırlarsınız evet. Yani Federer hiç faktör olamadı Nadal karşısında Çok rahattı ve yani bütün beklenti ya, Finalde rahat kazanır e, Şeklindeydi e, Ama öyle olmadı yani Wawrinka e, yani maçın başından Sonuna kadar O çok Kontrolü kaybetmeden onadı e, ve müthiş bir Grand Slam şampiyonluğu kazandı. Yani 28 herhalde e, ona dair bir şey görmedi. Mutlaka yapılmıştır ertesi gün. E, en ileri yaşta Grand Slam finali oynayan bek kazananlar diye herhalde e, onlar arasına girmiştir. Yaşı epey ileri çünkü evet. Yani Söyle. Mart sonu 29 olacak i̇şte şu an 28. Yani 28 ya da sonrasında ilk Grand Slam'in oynayıp kazanan vardır mutlaka ama herhalde ben şu an, şu an benim aklıma gelmedi. Evet. Çok belki Ekvatorlu Gomez vardı çok yıllar önce. Belki o. Hani 28 sonrası kazanan var ama onlar daha önceki dönemlerde de kazanmışlar. İlk Grand Slam'leri değil. Böyle ve Dünya Klasmanı da üçüncüle yükseldi yani o tenisin son işte yılında damga vuran büyük dörtlü EFE bozuldu aslında. Endimere 6'ya düştü dünya sıralamasında. Federal e, yarı finallere rağmen 8. sıraya düştü. Çünkü geçen sene de yarı finale ölmüştü. bir hareketlenme eşliğinde sıralamada kadınlardan Nali kazandı ikinci kez. Avustralya açığı zaten e, bütün önemli e, favoriler erken turlarda veda etmişti. Ee Nali de 161'lik Çibulková'yı çok bir final tecrübesiyle rahat yendi. Çibulková hiç kaldıramadı. O final şeyini ve ikinci seti 6-0 kaybetti zaten. Ee, bir bir final için oldu. evet epey bir ezimet sayılabilir final müsabakası için değil mi? 6-0 evet. Yani. Ya ilk set 6-6'ydı. İkinci sette şey oldu artık. Evet. Eee koptu oyundan. <gülüyor> Evet, bu yani tenis hiç olmazsa kazasız belasız sporun konuşabildiği bildiği alanlardan biri oldu. Yani çayı şey dışına çıkınca zaten konuşuyor. Mesela Amerika bu hafta sonu Super Bowl'u konuşacak. New York'ta Super Bowl var, evet. malum. Herhalde tarihin en çok Super Bowl'u olacak Pazar akşamı. Çünkü genelde Amerikan Futbol Ligi'nin final maçı olan Super Bowl Güney eyaletlerinde. Oynanır yani işte Kaliforniya işte Texas, ee, ne bileyim Florida ya da eğer kuzeydeki eyaletlerde oynanıyorsa hani kapalı olan şey çatısı olan salonlarda oynanır İlk defa e, Şeyde oynanıyor. New York'taki e, daha doğrusu yani şey olarak e, e, eyalet olarak New Jersey sınırları içinde de herkes New York diyecek e, Giants'ın stadyumunda oynanacak e, yani bilmiyorum eksi olacak diyenler vardı Baya seyirci açısından Eğlenceli olacak tabi çünkü bu Sporball Tamam artık zaten Bir gösteri sporu bu bunun da zirvesi Olduğu için hani bu final maçı Biletleri yüzlerce binlerce dolar i̇şte Şov ünlüler şov dünyası sakininde böyle Şey e, Büyük bir e, şey içinde Konfor içinde izliyorlar normalde Şimdi burada tabi biraz e, Battaniye hoplama zıplama Gerekebilir Soğuk yüzünden. Evet e sporcuları da etkileyebilir herhalde. Amerika, futbolcuları da yani. Şöyle yani bu sene içinde de oldu. Karda kışta oynanır Amerikan futbolu. Bizim Avrupa futbolundan farklı olarak. Yani maçı tehir falan edilmez. Bu sezon içinde de örnekleri oldu. Yani. Playoff'ta da oldu. Galiba Green Bay'in maçında oldu. Yani zemin karlı falan da olsa oynuyorlar. Hani onlar oyunun içinde olduğu için belki biraz daha az etkileyebilir ee, sadece şey var yani soğuk hava e, sanıyorum pas takımlarının aleyhine oluyor havanın durumundan dolayı yani koşu değil de pasa dayalı takımları ee, ona dayalı analizler vardı ee, ama herhalde Amerika'nı konuşacak ee, Türkiye'de ise ne var e, maçta alüminyum seyirciler maç sonu stadın altındaki karakolu derdest edilen seyirciler Evet onu soracaktım ben de yani özellikle bu yeni işte çok Fenerbahçe taraftarlarına siyasi slogan attıkları gerekçesiyle ağır yani maça bir sene maça girmeleri men gibi ağır cezalar verildi ve bu hukuki olarak çok tartışılabilecek durumlar yaratıyor. Orada olmadığını bile iddia eden bir kişilerden, kişilerde var bu olayda. O sırada e, olayın içinde, tezahürat olayı içinde olmadığını söyleyen maçı izlemediğini bile o anda söyleyen. Ha, avukat evet o şeyde uğur yaptığı için şeyde izliyor. Selebinde değil. Gerçi o, işte o Fenerbahçeler Derneği Başkanı olan e, avukata sizi gözaltına almadık demişler. E, niye tuttunuz beni? Tutmadık ki demişler. <gülüyor> e, beni buraya kim aldı <gülüyor> diyor adam. <gülüyor> Kimse çıkmıyor yani. iki saat bir şeyin içinde tutuyorlar. Ee, herhalde polis minibüsünün içinde. Hani orada kimin tuttuğu belli değil. hayali böyle bir şey tuttu. Tamam. Paralel polis evet, paralel... Ee, tuttu herhalde. <gülüyor> ee, Onun bir şeyi de e, bu hafta sonu, yani geçen hafta sonu daha doğrusu, yine İstanbul'daki Güngen Aspor Ankara gücü maçında oldu. ikincilik maçında. Ee, Ankara gücü taraftarları ki her zaman en fazla taraftar olan Ankara takımıdır. Ee, İstanbul'a geliyorlar Deplasmanı ee, Polis orada da bir işte bu 6222 e, sayılı yasaya dayanarak e, şey yapıyor. E, Ankara gücü taraftarlarını baya e, şiddet uyguluyor ve şey bir kısmını maçı almıyor. Maça girmesini engelliyor. Ve Ankara gücü taraftarlarına saldırı var. Onlar hiçbir şey yapmıyor. Yani Böyle bir orada da keyif uygulamalar. Fenerbahçe maçındaki ayrı maç çıkışı stat içindeki yeni kurulan kamera görüntülüne dayanarak gözaltına alınan yeni taraftar var. Ve bunlara bu yeni yasaya dayanarak idari ceza uygulaması. Yani bir yıl maçlardan Men ediliyorlar yani herhalde karakola gidip imza verecekler maçlara giremeyecekler yani bu aslında maçtan men cezası daha önce de vardı geçmiş yıllarda da bir takım taraftarlar için uygulanmıştı hani ve daha çok işte şiddete dayalı sebeplerden de bu sefer anladığım kadarıyla Fenerbahçe Konyaspor maçı tribünlerinde bir şiddet olmadığı için şimdi tamamen herhalde siyasi sulağına dayalı olsa gereken ne gerekçe gösterdiler bilmiyorum. Eee bir de dün gece gelen haberi görmüşsünüzdür muhtemelen. O maçta e, biliyorsunuz geçen hafta konuşmuştuk. Futbol Federasyonu disiplin yönetmeliğini değiştirmişti. Hemen uyguladılar. E, pazartesi günkü Fenerbahçe Konya maçından maçındaki sloganlar sebebiyle Fenerbahçe bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Ay bunu takip etmemiştik. Çok... Dün akşam bu geç saatlere çıkan bir karar herhalde. Yani ben 8'de 9'da gördüm hani. Ee, haberi. Ee, o maçtaki şeylerden dolayı Fenerbahçe bir sonraki lig maçını seyircisiz oynayacak. Yani yine kadın ve çocuk seyirciler olacak. Onlar seyirciden sayılmıyor. Evet, yani. neden bunu evet, da soracaktım. Evet, onlar. Fasulye. <gülüyor> yani o çocuk mahalle oyunlarında vardı da çocukken fasulyesin sen Fasulye. yani, evet. Nasıl nasıl diyeyim? etkisiz. Peki, evet. onlar siyasi slogan atarlarsa bir ceza yaptırma olacak mı? Ya Buna göre madem şey bu olmalı o zaman. Yani o mantıkla düşünüyorum şimdi. Ama Herkes seyirci de değildir. Olmalı. Belki çocukları başka bir yere alırlar ve biz de almadık deriz. Yani ben... e, Fenerbahçe tarzlarının içinde bulunduğunu düşünüyorum. Olmaması mümkün değil. Hatta daha fazla evet. olacaktır şimdi. Yani hani bu iş iyice saçmalaştıkça bir inada bindi zaten. E, yani kadın seyirciler ciddi tezahür yapıyorlar Fenerbahçe maçlarında yani 45 bin üzerinde seyirci olan maçlar gördük Sırf kadın seyircili olup ve hani o maçlarda bağırılmıyor mu piste izlemiyorlar bayağı gürültü çıkıyor ee, yine olacaktır yani ne olacak inceleme gidecek mi bilmiyorum hani nasıl olacak bu iş bir de stadyumlara bir takım polis noktaları mı ne kurulmuş böyle de bir tuhaf haber okuduk belki orada kadınlar için de ayrı toplama kamplı gibi yerler yaparlar kadın taraftarlar için. İşte yol <gülüyor> e, oradan alınır. E, e, evet. e maç için kesin öyle bir şey düşün. Yani herhalde kadın polislerin, polis memurlarının olduğu bir ortam düşünülecektir. Ya. Mutlak ya giderek. Yani şey, evet, haftalayı zorlama. Yani yani şeyi düşünelim. çoğu eskilere gitmiyorum. işte. son 5-10 yılı düşünelim. Ya yani futbolun sorun neydi? Bazı maçlarda stat dışında ciddi şiddet olayları vardı hakikaten yani Bütün stadyum koltuklarının sökülüp sahaya atıldığı Tribünde insanların bıçaklandığı falan olaylar oldu Hani bunlar örtbas edildi bir şey olmadı Şimdi şeye geldik protesto sloganlar atılıyor En büyük şey bu oldu Yani herhalde bir stadyonun koltuklarının yarısının sahaya atıldığı şeyler gördük Olaylar gördük e Cezalar verildi sonra biraz gevşetildi onlar vesaire ama şimdi asıl üzerine girilen konu şey oluyor protestolar oluyor evet o ünlü, meşhur fıkrada olduğu gibi herhalde artık koltuk atmak kırıp atmak serbest ama herhangi bir tezahürat cümlesiz kullanmak evet. cezai müstezim gerçekten de bir kırılma var mesela Haziran ayında bütün takımların taraftarı üç büyük takımın taraftarı İstanbul'da bir araya geldiler İstanbul United'ı kurdular devamı da geldi mesela. Bağdat Caddesi'nde toplanarak Aziz Yıldırım'ı karşılayan Fenerbahçelileri Beşiktaşlı taraftarlarda desteğe gelmiş. Böyle evet. bir durumlarda ortaya çıktı Artık koltuk atma yok galiba. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir ülke olmaya doğru evriliyor Türkiye. Evet. Bir de e, hani, aslında, Türkiye'de de keşke e, şey yapsa birisi böyle bir e, proteste girse. Dün akşam İspanya, İspanya'da evet. ilginç bir protesto vardı. Bilmiyorum gördünüz mü? Haberleri evet. geldi. Evet. E, İspanya kupası rövanş maçı var. E, 8'lik final rövanş maçı. Racing ile e, Real Sociedad oynuyor. İlk maçı Real Sociedad üç 1 kazanmıştı. Racing'li oyuncular 6 aydır maaşlarını alamıyorlar. E, ve şey eee yani zaten söylemişlerdi. Antrenmanlara çıkmıyorlar birkaç gündür. Eğer paramızı alamazsak maça kadar oynamayacağız Sahaya çıktılar ama bütün tribünlerde rastkin seyircileri de var. Ortaya varlan kenarında 11 oyuncu kol kola girdi ve şey poz verip şey yapmadı. Oyun başladı halde oynamadı. Hakem de zaten söylemişler maçıncı hakeme. Hakem de maçı tatil etti. Muhtemelen hükmen ilgi kararı verilecek. Çok bir kere daha olmuştu. Birkaç sene daha önce şimdi takım unuttum. İspanya'da yine olmuştu. Oyuncular birliği fena değil. Yani bu tip şeylerde bir tepki gösteren birliklerden biri İspanya'da ve şimdi hep Real Madrid Barcelona biraz da Atletico'ya biz odaklanıyoruz. Özellikle bu ekonomik durgunluktan dolayı müthiş sıkıntı var İspanya'daki futbol kulüplerinde. Yani zaten Gelir dağılımında müthiş bir paylaşım sıkıntısı var. yani Aslan payını iki büyük alıyor. Arada Atletico biraz. Geri kalanlara kırıntıları bırakıyorlar. Ve takımlar maaşlarını ödemiyor oyunculara. 6 i̇şte ay maaş ne demek? Zaten hani, bir ay olsa bile sıkıntı. 6 ay çok feci bir durum. Şimdi buradan Türkiye'ye atıyorum. İşte Gaziantep Spor'da onun üzerinden 6 aydır maaşları ödenmiyor. Kısmanya'da tamamen. Hatta Teknik direktör Sergen Yalçın bu duruma is isyan edip birkaç kere ayrılma şeyinde bulunduğu, tehditinde. Eskide ayrılsaydı hakikaten yani bunu şey Ama hani bu duruma dair değil mi bir oyuncular şey yapsınlar, örgütlensinler, bir şey yapsınlar. Bu, Hı, bu, hiçbir ses yok. Yani, bu, profesyonel Futbolcular Derneği var işte. Ama bunu, bunu söyleyenleri, taraftar ya da gazeteci belki yapsa atarlar ya da maça girme yasağı verirler. Çünkü siyasi slogan yasak. <gülüyor> Öyle değil mi? Şey değil mi evet Dayanışma, destek bunlar hep Hatta şeyler ee, sol söylemler bunlar falan Bunlar gezici gezici. <gülüyor> gezici evet Bunlar gezici söylemler diye ee, Yani Türkiye'de çok sık Rastlanan bir durum ee, Yabancı oyuncular Türkiye'de oynayanlar Kendini sağlam alıyorlar bir takım sözleşmelerle Hatta daha sonra işte e, FIFA'ya falan gidiyorlar Geçikmeli de olsa paralarını alıyorlar. Hala süren bir sürü böyle dava olduğunu biliyoruz. Alt liglerdeki takımlara transfer yasağı getiriliyor mesela. Ee, bazen gözden kaçabiliyor. Yani o takım süperlikteyken ödememiş oyuncusunu. Küme de düşüyor. Sonra şey yiyor. Ee, transfer yasağı yaptırımı yiyor. Ee, yani Antep'teki durumda benzer bir durum. Ama işte oyuncular orada oyneme devam ediyorlar. Hatta Galatasaray'dan puan aldılar. Geçen hafta. Yani arada ödeme yapıldı mı... Bilmiyorum doğrusu. Hani kısmı ödemeler olabilir ama belli ki ciddi bir gecikme var. Başka takımlarda da... Tabii olabilir. Yani çok sık duyduğumuz bir şey Türkiye'de. Doğrusu Racing oyuncular... Evet önemli bir örnek oluşturmuşlar. Bakalım... Şeyi nasıl Yankıları nasıl olacak yani tahmin çuydu sportif olarak İspanya Futbol Federasyonu Racing'i hükmen mağlup sayacak ee, ve kupadan belki gelecek yıl İspanya Kupası'ndan da yarar ama yani kulübe ödemediği için bir yaptırım olur mu? Tabii i̇şte olmayan onu, parayı da ödeyemezsiniz. Onu, böyle bir Onu soracaktım. Var işte. Yani diğer futbe, o zaman ligi de böyle robotlara falan oynatsınlar. İşte bütün sıkıntı bu son zamanı çok duyuldu. Bu hafta şey de açıklandı işte FIFA e, her yılın sonunda şey açıklıyor dünya transfer piyasası raporunu çıkıyor o da açıklandı bütün dünyadaki e, yani bir bir yıl boyunca yapılan transferlerin dörtte birini beş takım yapmış mali olarak zaten dünyada yani üç nokta yedi milyar dolar harcanmış transfer bedeli olarak i̇şte beş takım e, yani Manchester City Paris Saint Germain Real Madrid, işte unuttum diğer ikisini. Yani, hani Oxford'un geçen hafta raporu vardı. Önceki hafta çıkladığı ee, en zengin 95 kişi, üç milyar kişi kadar servete sahip. Hem yani işte aynı sıfırdı da var yani. <gülüyor> evet, aynen öyle. Peki burada herhalde bir süreyi de bitirmiş oluyoruz. Haftaya görüşürüz. Çok Haftaya teşekkürler. Haftaya yeni paylaşım sonrunda <gülüyor> konuşmak Konuşmaya üzere. Güzel. Görüşürüz. Görüşmek üzere.